Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Et-Tevbe Suresi 55-129. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Resulüm artık onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek. ''Biz sadece Allah'a rağbet eden ümit bağlayanlarız.'' deselerdi, kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar, Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah, hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, peygamber için, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır, diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulü'nü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulü'nün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'la alay ederler. De ki: Siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şahit onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra, Peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile, diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar, kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler. İyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar, Allah'ı unuttular. O da, onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar, hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi payınıza düşenle zevklenmek isteyip Onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten Kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah, bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, Alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek dil ile cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kâfir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil. Ancak Allah ve Rasulü onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse, eğer yine inkara dönerlerse, Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da şayet o Allah, lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız, diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah, lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönek kimselerdir. Sonunda, ona verdikleri sözlerden ...caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini... ...ve Allah'ın bütün gaybları bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen de, Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah, emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah'ın Resulünün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar, Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de, sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki, cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah, seni Tebük'ten sonra, o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de, onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız. Ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar. Fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi, ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. ''Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin'' diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahipleri, senden izin istediler ve ''Bırak bizi savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım'' dediler. Onlar, kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi, dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere, savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk, ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar, geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar, bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz... Bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır, kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah, her şeyi bilendir. Gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi Bedeviler, Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin, Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla İyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah, onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu, en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da Münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilemezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al. Ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir. Çok merhamet edendir. De ki ey insanlar istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da Resulü de müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah, ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah, çok iyi bilendir, tam bir hüküm, ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescid edinenler, biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine, Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin, Küba mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah, zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ıstırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu, Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de, Cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar, ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istihbarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak hoyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, Dost ne de bir yardımcı vardır Andolsun ki Allah Resulünü münafıkların Savaşa gitmeyenlerine izin vermesi Yüzünden affettiği gibi Güçlük zamanında ona uyan Muhacirlerle ensarı içlerinden bir kısmının kalpleri Neredeyse kayacak duruma Geldikten sonra tevbeye Muvaffak kıldı sonra da Onların tevbelerini kabul etti Çünkü o çok şefkatli Çok merhametlidir ve ihmallerinden dolayı tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun, onlardan ayrılarak bireyselleşmeyin. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını, onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz.'' İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak bu sebeple Allah Resulüne bağlı kalmakla kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez.'' Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda, dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibariyle yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, ''Bu hanginizin imanını artırdı?'' der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince... O sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman müminlerden birisi sizi görüyor mu? diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar, hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce aşın Rabbidir, sahibidir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. et Suresi ...55 ila 129. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren.